Âlemi İslam'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ithamlarını izale etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lazım gelmiş diye kalbime ihtar edildi. Haşiye: İşte bu hakikat Risale-i Nur'un bu mektubun yazılışından 10 sene sonra Ankara'da matbaalarda tabedilmesiyle tahakkuk etmiştir. Ben dünyanın halini bilmiyorum. Fakat Avrupa'da istilakârane hükmeden ve edyan-ı semaviyeye dayanmayan bu dehşetli cereyanın istilasına karşı Risale-i Nur hakikatları bir kala olduğu gibi, Alem i İslam'ın ve Asya kıtasının hâl hazırdaki itiraz ve itamını izale ve eskideki muhabbet ve uhubbetini iade etmeye vesile olan bir mucize-i Kur'aniyedir. Bu vatanın, bu milletin vatanperver siyasileri, süratle Risale-i Nur'u tab ettirerek resmi neşretmeleri lazımdır ki, bu iki belaya karşı siper olsunlar. Haşiye, bu dünya çapındaki büyük şerefe ve en muazzam İslami hizmete ancak yeni hükümet mazhar olabilmiş ve büyük bir anlayış göstererek, Risale-i Nur'un matbaalarda 1956 senesinde basılmasına sebep olmakla, milleti İslamiye'nin büyük bir teveccühünü kazanmakla, kuvvetini çok fazla artırmak muvaffakiyetini elde etmiştir. Said Nursi Birden ihtar edildi, kaleme almağa mecbur oldum. Bismihi Sübhane! Kardeşlerim! Şimdi tam tahakkuk etti ki, resmen bana ihanet ve hakaret etmek, onunla teveccüh-ü hakkımda kırmak için, gizli bir tedbir kurulmuş. Benim bütün dostlarımı perde altında soğutmak ve ürkütmeye çalışıyorlar. Halbuki, sikke-i tasdiki gaybi, onların bütün propagandalarını zir ediyor.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 Ehli din ve ehli ulûm-ı hürmetini kırmak dine bir ihanet olduğu cihetinde ruhani ve melekelerin ve ehli iman ve ehli hakikatin nazarında mel'un olduğu gibi binden ancak bir iki serserinin veya azındığın aferinini kazanırlar. O betbahtlar bana hakaret etmekle güya Risale-i Nur'un nüfuzunu kırıyor.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 Şeraretli ruhun dahi ebedi bir hapsin münferitte mahkûm olmakla beraber ehli iman ve ruhanilerin nefret ve lanetini kazanacaksın. Tövbe etmemek şartıyla benim intikamım senden pek muzaaf bir surette alınıyor bildiğimden. Hiddet değil, hatta sana acıyorum. Ama Risale-i Nur'un senin gibi sinekler kadar ehemmiyeti olmayanların perde çekmesi zerre kadar nüfuzunu kıramaz. Yüzbinler adam onunla imanlarını kurtardıkları için, ruhu canla hürmet ve perestiş ederler. Ama şahsının teessürü ise, katiyen size haber veriyorum ki, bir iki dakika asabiyetli bir teessüratıma mukabil, birden öyle bir teselli buluyorum ki, bin sizlerin hakaret ve ihaneti ziyadeleşse, o teselliyi kıramaz. Çünkü Risale-i Nur'un keşfi kat'isiyle, dinsizlik hesabına bize hücum edenler, Ebedi azaplar ve haps-ı münferitte idamı ebediyle ihanetini gördükleri gibi Risale-i Nur'la imanını kurtaran şakirtleri ölümle terhis tezkeresi ve saadet-i ebediye vesikasını alıp ebedi bir hürmet ve merhamet ve ikrama mazhar olacaklarını felsefaları susturan binler hüccetlerle beyan etmişiz. Hem bu yeni Sait eski Sait gibi kendine hürmet ve teveccüh kazanmak ve şan-ı şeref bulmak Katîyen aleyhindedir kabul etmez. Onun için 20 senedir inzivayı tercih etmiş. Eğer asayiş ve idare hesabına nüfuzunu kırmak ve umumun nazarında çürütmek için yapıyorsanız, pek büyük bir hata ediyorsunuz. İki sene üç mahkeme, 20 senelik hayatımın 120 eserinde, 120 bin Risale-i Nur şakitlerinden mucib-i ihtilal ve medar mesuliyet ve vatan ve millet aleyhinde hiçbir şey bulmadıklarına. Beratımızla ve Nur eczalarının bütününü iade etmeleriyle gösterdiği cihetle, katiyen size beyan ediyorum ki, dinsizlik hesabına bizi ezen sizler, vatan ve millet ve asayiş ve idare aleyhinde ve anarşilik lehinde ve müthiş bir ecnevi hesabına beni sıkıştırıp, bir sarsıntı çıkarıp, o cereyanın müdahalesini istiyorsunuz. Onun için, bütün ihanet ve akaretlerinize beş para kıymet vermem.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 Yalnız teveccü amme'yi bahane edip bu menfi adama neden hürmet ediyorsunuz? Ben de derim. Bütün dostlarım biliyorlar ki ben şahsıma karşı hürmeti ve teveccü amme'yi istemiyorum, reddediyorum. Benim hakkımda başkalarının hüsnü zannını kabul etmediğim halde hangi kanun beni mesul eder ki ihtiyarım ve rızam haricinde başkasının hüsnü zannıyla bana ihanet ediliyor? Farz-ı muhal olarak